Merhaba, Açık Dergide Halk Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. Ee, birkaç gün önce Şubat ayına girdik. Halk takviminde gücük de denilen Şubat ayı, arınma, temizlenme ayı olarak veriliyor. Eski Roma'da her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yapılır ve o güne Februar denilirmiş. Kelimenin dinsel arınma anlamına gelen Februum sözcüğünden geldiği de belirtiliyor. Şubat ismi Süryanice Şabat'tan geliyor. Babil, Uğurlu ve Uğursuz Günler takviminde de Sabato olarak geçiyor adı. Akatça, süpürmek, temizlenmek anlamına geliyor. Hak takviminde ise Şubat, budayıcı olarak biliniyor. Asmalar bu ay budanıyor, dipleri çapalanıyor. Deniz Gezgin'in hazırladığı doğa defterinde Şubat ayı için Mart kadar başıboş değilse de kafası dumanlıdır. Sarhoş ay diye de çağrılır. Bazı gün bahardan çalıp söyler, bazı gün kıştan. Yine de kışın sonudur Şubat. Kapılar hafiften aralanır, Şubat karnavalı sever bilgisi veriliyor. Geçen Perşembe gecesi Şubat'la birlikte zemheri ayı bitti. 50 günlük hamsin günleri başladı. Halk takviminde bugün ve yarın yani 4 ve 5 Şubat günlerine Kasım 90 denir. Yılın Kasım günleri denilen kış döneminin yarısının geçtiğine inanılır. 14-15 Şubat günlerine ise 100. gün geçtiği için Kasım 100 yaz düz denilerek Yazın yaklaşmakta olduğu belirtilir. 1 Şubat Cuma günü Hamsin fırtınası yaşandı. Yine doğa defterine göre artık yağmur getiren güneyli rüzgarların zamanıdır. Kar adlı yerdeki karı eriten yağmurlar da böylelikle yağar. Nemli günlerde romatiz mağrısı çekenler bu ay çiçeğe durmuş söğütte sığınırlar. Söğüt kabukları antik çağdan bu yana ay büyülerinde kullanılır. Peki Hamsin adı nereden geliyor? Arap Yarımadası'nda ve özellikle Tunus, Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerinde kuru, sıcak ve kumlu rüzgarın adıdır Hamsin. Bu bölgede 50 günlük bir dönem ara ara estiği için adını da Arapça 50 anlamına gelen Hamsin ya da Hamsun'dan alıyor. Hamsin döneminde neler yaşayacağız? 1 Şubat'tan 21 Mart'taki Nevruz'a kadar süren bu 50 günlük dönemde Cemreler ard arda düşer, 28 Şubat'ta leylekler gelmeye başlar, 42'li yağmurları yağar, Berdelacuz yani koca soğukları yaşanır. Husun fırtınası ve kırılan göçünün ardından Hamsin Nevruz'a sona erer ve artık kış da bitmeye yüzdüler. Ama dediğim gibi daha Nevruz'a çok var. Son günlerdeki sıcak havalara pek de aldanmayın. Güney rüzgarları bitecek, soğuklar kısmen geri gelecek. Soğuklar deyince son olarak biraz da 90 yıl önceki meşhur 1929 kışının 4 Şubat haftasında neler yaşanmış onlara göz atalım. 4 Şubat 1929. Kar olanca hızıyla yağmaya devam edince şehir sabah dehşet içinde uyandı. Halk panik halinde fırınlara hücum etti. İstanbul uzun zamandır tanık olmadığı bir kışa hazırlıksız yakalanmıştı. Cenazeler evlerden çıkarılıp defnedilemiyordu. Şehre emaneti, Nezaret-i Müdürü Mehmet Ali Bey, 200 işçiyle Bakırköy'e tren yolunu açmaya gitti. Erenköy, Göztepe ve Fenerbahçe taraflarında yollar karla kapandı. İlçelere vapurla un nakledilmeye başlandı. Yol açma çalışmalarına kolordudan bin asker takviye verildi. Beşiktaş İhlamur'da kurtlar yaşlı bir adama saldırdı. Kartal, Maltepe ve Karacahmet'te yiyecek arayan kurt sürüleri görüldü. 5 Şubat 1929 Kar tüm gece devam etti. Tramvay yolları da kapandı. Yıldız Mülkiye Mektebi civarında yiyecek arayan bir kurt görüldü. Hava biraz yumuşayınca kar temizleme çalışmaları başladı. 80 araba kar denize döküldü. 51 taksi şoförü kış şartlarında fahiş fiyat istedikleri müşterilerinin şikayetleri üzerine cezalandırıldı. Eyüp'te çevresiyle bağlantısı kesilen bir mahalle ahalisi donmak üzereyken kurtarıldı. Mahalle halkına çay ve konyak dağıtıldı. Maltepe'de 3 kişinin donduğu haberi alındı. 6 Şubat 1929 Kandilli ve Yeşilköy rasathaneleri arasında fikir ayrılığı çıktı. Kandilli, kar yağmayacak, rüzgar hafif derken Yeşilköy, kar yağışı ve lodos beklendiğini açıkladı. Havaların bir miktar düzelmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Ancak halkın erzak depolamasının önüne geçilemedi. İhtiyaçtan fazla ekmek stoğu nedeniyle ekmek kara borsa satılmaya başlandı. Evet, 90 yıl öncenin gelişmeleri de böyle. Bu haftalık bu kadar. Hamsin günlerinin başlangıcında Feryal Öney ve Cavit Murtezaoğlu'nun 2012'de birlikte çıkardıkları Tebriz'den Toros albümünden çok güzel bir Pir Sultan Abdal deyişi ile kapayalım. Üstümüzden gelen boran kış gibi, sabahın seherinde düş gibi, yavru şahin pençesinde kuş gibi çığırtı çığırtı aldı dert beni. İyi haftalar. <gülüyor> Alın kılıç olup, üstüme gelen, çaldı bölük, bölük, bölük, öldü dert beni.